Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başlıkları bir kez daha günaydın diyelim ve programımıza dönelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş Södyolarım. bulduk. İyi bayramlar. Bugün Ay. tatil değil miydi hoş ya? Bulduk, hoş <gülüyor> bulduk. Tatilin coşkusuyla geldik buraya hakikaten de. Ya ben de tatil diye dalmıştım. Mer, bize tatil değilmiş. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> ben demin duyulmadı diyeceğim. Dedeye günaydın deyin. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Alıyorum efendim. Bu yıl 1 Mayıs'a işveren olarak giriyoruz. Evet. Hem işveren Maalesef. Hem işveren hem çalışan. Hakikaten bugün yani çalışanların gözünde neyiz? Kapitalist. Kapitalist. Şeyler miyiz? Öyle, Kapitalist. Öyle, mi, öyle mi? Unsurlarız. Ahmet gelip şey mi diyecek? Valla söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Vahşi kapitalistler. Onu dün dedi ya. Dedi mi? Tabii tabii. Onu ben... Dün 12'yi program... geçer geçmez söylemiş. 12'yi geçer geçmez programın sonrasına saklıyorum ben e, yani ekibimizin mesajlarını öyle sizinle mi? paylaşacağım. Evet. Ama bugün de tabii tek tek size gelecekler zaten. Üretimden gelen gücüyle ağzına geleni söylemiş anladığım kadarıyla. Aman canın sağ olsun bugün de öyle e, ah Ahmet <gülüyor> yani... Onun coşkusunu yaşayacağız. Bu 1 Mayıs'ını kutlayalım. Evet. Ve e, umarız böyle bir tatsız görüntüler yaşanmadan tatsız başladı Tatsız görüntüler mı? başladı sabahleyin. Yani bu kadar gerilim üst üste. Ee, oldu mu? Sabah e, şey mü, mi oldu? Müdahaleyle başlandı canım. Hemen işte oradan e, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen. Taksim Teş... Meydanı'na ulaşabilen var mı ya? Bilmiyorum. Yani şu anda ulaşabilen yok Belki zaten. Bir şehir dışında başlamıştır çünkü... İstanbul'da şu anda ulaşım diye bir şey yok Yok İstanbul'da ulaşım diye bir şey yok Zaten uçak dolusu polis geldi Kaldırdılar Diğer. değil mi? Bütün toplu taşıma diye bir şey yok Toplu taşım yok e, Efendime söyleyeyim e, Hareket edeceksen hareket etmek için bir, bir daha düşün deriz yani Gaz maskeleri ortalarda zaten bütün e, Basın mensuplarında da var Yani artık, Şu artık... tatil gününde e, dolaşmak için de İstanbulluların valilikten izin alması gerekir Biz üç arkadaş sinemaya gidecektik Artık gazetecilerde de şey var değil mi? Gaz maskesi var. Var var gaz maskeleri var. Hatta onlar baya bir e, şey olmuşlar tecrübelenmişler. Biz de aldık. Güzel. Ya Otlu'dan gelip geçiyoruz. Otlu'da baya bir dumanlar çok çıkıyor aralar. Aslında belki almamak... pembe çok güzel. Aslında almamak mı daha iyi? Yani küçükten... Alışsın diye mi? Alışsın diye. Yani doktorumuza sorduk biz ne yapalım alıştırır. Alıştır 2 yaşına, yaşına kadar muhakkak alın diyor. Evet. Ama 2 yaşından sonra tabii ki Mesela Sarpi... bazı aileler çocuklarına bira içiriyor diyor çocukken. <gülüyor> Milli şey var. mesela bazı böyle aileler var. Bu bir tercih meselesi ise eğer sen de mesela biber gazı şey yapmaya başlat. Mesela, Biz de onu istedik de 2 yaşına kadar daha ciğerleri tam oluşmaz dedi. Hmm. Yani Hep onlar olmaz. korumacı. Sonra şeyler, bir de çocuklar böyle arsız oluyormuş. Biber gazı arsız oluyormuş. E tabi küçüklere alışınca bunun müptelası haline geliyor. Bak yok, gazetecileri hizmeti. şeyleri nasıl şey o maske falan hep yalan bence. Biz miptelası değiliz yani. Bize şey yapmayın ki. Tabii bence. ara, ara gösterip, çıkarıp hepsi onlar çıkarıp geziyorlar ya basketlerin. Altta diye içine çekiyormuş. Eskiden bir limon taşıma vardı. Şimdi var mı acaba? Var var hepsinin limonda var, su var, limon su Zaten gaz maskesi vazgeçilmez bir üçleme. Bir şeker. <gülüyor> limon su, <gülüyor> şeker. <gülüyor> Neden orada hemen oracıkta kant yapmak için. <gülüyor> Tabii kant olabilir. Doğru. Tekrar 1 Mayıs'ı o zaman kutlayalım. Ee, kutlayalım. Güzel güzel kutlayabilsek keşke ne güzel. Ha ben Oktay'ın şimdi koltuk altına vurmasının sebebini yeni anladım. Limon su ve şekerden yapılabilecek şeylerden biri kant diğeri de ağdan. <gülüyor> ben yani sabah sabah yani şey, şey yapmıyorum. Şekerin yoğunluğuna kant. göre değişiyor. Tabii kant mi? diyerek zaten içimiz bulandı. Hani bir de ağdı Coş, diye. Ağabeyle coşturalım Oktay ne olacak canımız sağ olsun. Bugün bu, efendim e, Bugün gazetelere de yine hemen yansımış Ne çektin be İstanbul başlığıyla Posta gazetemiz bugün e, Hangi konuda e, ne olmuş İşte 1 Mayıs konusunda ya, Bu 1 ne 1 çektin Mayıs. be esprisinin bitesi yok galiba değil mi Ya bitesi yok herhalde var az kaldı diye tahmin ediyorum 2-3 haftaya biter gibi geliyor bana Hazirandan önce biter Muhakkak da işte Hazirana kadar dişimizi sıkacağız e, Taksim'e ulaşılmasın diye bütün toplu e, ulaşım durduruldu. Saat 5'ten itibaren bir de şey de vapur mapur falan filan hiçbir şey yok yani. Karşıdan karşıya geçeyim. Sırfı yüzler zaten tatil yaptılar herhalde 1 Mayıs Yani böyle ulaşımı engellediğimizde iş güç aksamasın. Biz ulaşımı engelleyelim. evet O gün de tatil yapalım ki şey olmasın. Mesela Beşiktaş'ta sabah 8:40'ta bundan 16-17 dakika önce e, polisle de... Basın emekçileri arasında bir şey olmuş. Ne olmuş? İtiş kakış olmuş. Tahmin ediyorum orantılı güçtür. Ee, Yok ondan... bir ara polis şey diyordu. Güç kullanımını arttıracağız diye bir uyarı da bulundu. Öyle olunca herkes aman güç kullanımı arttırıyor ama ne yapacağız? <gülüyor> Orantısız güce doğru Herkes diyor? dünden biliyordu değil mi bugün bir şeyler olacağını? Ne var tabii Yani herkes dediğim bu konuda bir sözünün e, önemli şeyleri... Engel olabileceğini adamlar yani bildiğimiz adamlardan bahsediyorum. Onlar evet. biliyorlar değil mi bugün bir şey? Tabii uçanım? canım yani şeydi göz göre göre geldim. 80'de mesela taksime çıkışı engellemek için ne yapmışlar? Geçişi engellemişler falan filan gerçekten bir bir şeyler oluyor İstanbul'da. Dediğimiz gibi mariz daha şey olmaz sağ kötü şeyler. Bu arada meclis konuşmalarını okudunuz mu? Ben o, bizim evde çocuk olduğundan onunla ilgili haberleri bir şey yaptım. Ben Doğru bu ara, ben bu ara çok... rahat rahat okuyorum. Ben böyle bir şey oldum. <gülüyor> Hakikaten. Ha doğru. PENS'de olduğunda rahat rahat. Rahat rahat okuruz Meclis TV sesi. rahat rahat açarsın. Valla açtım Meclis TV'yi. yine de hijab duymuşsundur herhalde. Valla ee, vallahi ben hijab Meclis TV'de verdi mi? Meclis TV'de vermedi değil Ama sende şifreli şey var, kanal var. Oradan vermişler. <gülüyor> oradan herkes. Oradan parasıyla ben verdim parasını. 35 lira verdim. Abonelik de dahil mi bu yoksa şey Yok. mi? Ücretli TV şey mi? sonradan maliosun. Sonradan satın alıyorsun. Hadi ya. ya yoksa Meclis çok Artı 18, 18 diye mi geçiyor? Ne evet. kanalın gece yarısı. Artı art de değil 36 <gülüyor> O derece <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben bile zor dinlersin Hadi yani, ya. yani. Benim hiç karşıma çıkmadı zaten Dün Zeyd Aslan e, Dün biliyorsunuz Kamer Genç e, Daha önce yaptığı konuşmayla ilgili olarak Yanlış anlaşıldım ben bir daha tekrar anlatayım Ben kimseye aslında kişisel olarak Bir şey söylemedim olacak bir durumu anlatayım Demek üzere bir kürsüye geldi e, kamer Genç'in de kendini bir ifade etmesi oluyor ya evet. e, Böyle bir şey oluyor Biliyoruz onu önceki, o, önceki konuşmalarından <gülüyor> biliyoruz. Onun kürsüye çıkmasıyla Beraber oradan Zeyt Aslan e, Tokat Milletvekili e, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyit Aslan kürsüye yürüyüp senin Diye başlayarak... gazetelerde Bazı şeylerin sadece ilk harfini vererek yapıyorlar evet, bizim, bizim radyoda imkanımız olmadığı için Lütfen e, meclis çatısı <gülüyor> altında Konuşulanların yayında konuşmayalım yani, Evet konuşmayalım oradan en son ölümün elinden olacak diye falan en son öyle bağırmış. Ondan sonra Zeydansan'a da... Tabii bu, bunları bir demokrasi çerçevesinde. Tabii, tabii ki. Bir de ne zamandır mecliste olan kavgaları, tartışmaları hiç görmüyorduk ya. Hı -hı. Bu bir şey oldu herhalde. Biraz da meclise bakın gibi meclis, öyle... bir, bir şey oldu. Yani hep böyle bir ta Tayvan meclisi miydi o? Yok yok. Tayvan meclisi de dün de Venezuela meclisinde bir coşkancı yaşandı. Uçan tekmelerin konuştuğu. Ta Tayvan meclisi yani öyle. Orada, değil mi? Dün Venezuela Zaten meclisinde valla muhalefet milletvekili böyle ağzı yüzü dağılmış şey çıkıp böyle kavga dediğin böyle kavga ağız dalaşı falan olmuyor. Az o Tayvan hani? meclisinde falan o kadar tekmeler, tokatlar uçuşuyor da hiç küfür yoktur mesela. <gülüyor> Olur mu küfür yok ya? Yok küfürsüz orada yani artık madem şey isterseniz sandalyelerimizi bırakıp şey yapalım. Bir de kasalar üstünde konuşalım. Yani şey gibi olacak. Tekel büfesi önünde konuşmak gibi olacak ama anabaya bacıya konuşulmaz Tabii yani. Venezuela Fah Meclisi'nde de öyle demiş. Anabaya bacıya. Tayvan Meclisi'nde yazar. Anne baba ana hariç, baba hariç falan diye böyle bir şey. Fahiş de var mı Tayvan 36? Ee, 36. O, o kanal, yok abi ya. O kanal onu, yok onu alamadım ya. O o da bayağı pahalı. <gülüyor> ...o da bayağı pahalı. Ondan sonra kendisine de ortak olarak, ortak dediğim meclis ortak kararıyla ...kınama cezası verin. Kınıyoruz. Çok iyi olmuş, hak etmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Pis adam mı deniyor bu kadar küfür? Kınıyoruz. Sonra... Sizi bu hareketlerinizden dolayı kınardık. Bizim gibi yapıyorlar mı? Çekıştırıyorlar mı? Çekıştırıyorlar mı? Kafanı çeviriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Yıkışma. gülüyor> Başka, ee, başka başka da bir şey yok. Dün meclisimiz böyleydi. Ha mecliste meclis dışında neler oldu onu da göreceğiz. Dün devir teslim töreni vardı. Hmm, kral, Prens kral oldu. Prens kral oldu. Ee, Hollanda listesi çekildi. Madem dedi papa bunun bile çekildiği bu dünyada ben görev yapmak papa, istemiyorum saka, diyerek. Olmak istemiyorum. Ee, tam görevi aldığı 30 Nisan gününde bir başka 30 Nisan'da oğluna bıraktı. Ee, tahtı 123 yıl sonra Hollanda'da bir erkek geçmiş oldu böylece. Oğlunu kral etti diyebilir miyiz? Oğlunu kral yaptı demiş zaten. Yaptı bir denmez. Kral etti denir. Torpille Nasıl sanki. çay döktü deniliyor. Çay koyayım mı denmiyor, çay dökeyim mi deniyor. Doğru. Aynı şekilde oğlunu kral etti. Yeni kraliçe Maksim oldu. Kaç yaşında kraliçemiz? Krallığımız. E Kralın da karısı kraliçe olmuyor mu? Hanımefendi mi? Kral 46 yaşında mıydı? Hmm. Kral Kral Kraltı 46. göre genç Ka kraliçe denebilir. Ha, karısına kraliçe denmiyor mu? Karısı hala prens olarak mı takılıyor? Gerçi karısı, doğru galiba öyle oluyor prens, çünkü... Karısının prens olduğu <gülüyor> bir <gülüyor> ortamda hayır. <gülüyor> Hollanda'da çok, çok normal. <gülüyor> o kadar çok soru sordun ki arada düzeltmeleri yapamadık. Ya vallahi bir... Kraliçe Elizabeth'in kocasının adı Prens Philip değil mi? Evet de. Ha, tamam. K yani kraliçe, o zaman kral, kralın katın, karısı kral, kral erkek. Da... Tamam, kral tamam, öbürü de prenses. Öyle var. demiş zaten. Prens olmak için şeyin ben zaten Kocası demiş. Kocası olmasına gerek, gerek yok, yok demiş. demiş. Ben zaten ne demiş. Ne diyorsun demiş <gülüyor> Filipe. Bakıyorum şöyle. Maksima'dan daha çok tabii kraldan bahsediliyor. Hı hı. Ee, o yüzden... Heyecanlı mıymış kral? Valla çok heyecanlı yüz ifadesinden onu şey yapıyorum. Ee, annesini öpmüş. Artık annesini Annesine kraliçin. hayır doğası almış Oktay. Kraliçin. Annesini öpme Elini değil. Elini öpmüş. Elini öpmüş. O o da çok demiş. güzel bir tören vardı orada. Biz kral olmayı hoş geldin. falan diye böyle bir sanz Hadi bakalım hayırlısı olsun falan diye. Herkes uzun uzun. Ondan sonra şey demişler zaten. Yeni görevinde başarılar dilemişler. E, tabii taç falan yok. Yani ya bu, niye taç yok orlanda bir tane taç edemiyor mu? Bu törende taç yok. ederseniz taç etmediniz. Ya yani İngiltere'de biz hatırlıyoruz. Üç tane şey vardı. Kralın. Taçı, Bir tane taç, İnanlık. Bir tane ürünlük, elinde alsa bir tane de öbür elinde de top veriyorlar İngiltere'de. Top ne ya? Dünyayı sembol mü? Dünyayı, dünyayı mı sembolize ediyor? Evet, ne öyle, yapıyor? Şey, öyle şeyler Yok, var. Bir hani, göremedi ki unuttuk. Onu gören adam da kalmadı herhalde. Kalmadı. <gülüyor> öldü. Bir tane taç giyme törenini görmeden gitti bir nesil İngiltere'de. Hem bir nesil kaç nesil gitti ya? Kral Daha da gideceği benzer ben sana söyleyeyim. Kral William Alexander bir din adamı tarafından taç giydirmek yerine yemin etti demiş. Ee, bu devir tesliminin ardından Beatrix tekrar prenses unvanı taşıyacak. Ee, i̇lk Hollanda kralının kızı olan 9 yaşındaki e, Katrina Amalia ise veliaht prens olacakmış. Katrina veliaht prens kızı oluyor. 9, 9 yaşındaki Katrina Amalia. Hmm. Evet bunu netleştirdiğimize göre bunu bir saat içerisinde... bin euroluk maaşının düşürülmesi isteniyormuş. Aa kralın maaşı 825 bin liralık. Kralın, kralın otomatik olarak kralın 825 bin euroluk bir maaşı varmış. Aylık mı? İyi. Aylıktır herhalde maaşlarına göre. İyi. Fena yani. değil Oktay. Benim bildiğim 325 bini yatıyor bankadan 500 binini elden veriyor. Sarayın bahçesinde bunu al para. Hemen onun ha. altında da Charles tahta çıkar mı diye e, Charles'la... <gülüyor> Eşinin fotoğrafı var. Charles'ın fotoğrafı var mı? Charles gitmiştir tabii canım. Var, kim gidecek başka? Var o kadar da şey ki ya. Şey yapıyormuş annesini Anne! Oynayormuş. Anne! Ya anne ya! Ya çok bir şey hakikaten Vallahi. çok. Valla. Charles annesine baskı yapar mı diye soruluyormuş şu anda. Bu da yazılıyor. Bizim gazetelerimize böyle yazıldığına göre kim bilir İngiltere'deki kız <Gülüyor> neler, yazılıyor? neler yazılıyordur yani. Darısı başına şanslıyoruz. Öyle bir heyecanlanmış. Heyecanlı bir yüz ifadesi var. En güzel kıyafetlerini giymiş gitmiş törene. Acaba burada bilmediğimiz bir şeyler mi var ya? Saray entrikası da değil yani. Saray işi tam aile meselesi. Böyle kraliçe Elizabeth A.B. Şey, bu beceremeyecek. Bu beceremeyecek falan mı diyor acaba? <gülüyor> Böyle bir şey vardı belki. Niye şey yapsın? Kraliçe de yorulmuştur artık şey yapmıştır ya yıllardır orada. Tören tören tören yani bir yaştan o... sonra Kılıç tutuyor yani Ama... Her şeyi bırak kılıçla şövalye ilan ediyor birlerini kolunu her şeyini yoran Belki o monarşide böyle toplanıyor olabilirler Ve böyle hani dünyanın bu tip devir teslimlere ihtiyacı var ya monarşide Ara ara, ara, ara bu, bu ilk Görevi Hollanda almıştır Biz yapalım demişler çünkü bütün Mesela şeyler prensler prensesler Krallar kraliçeler toplanmış şeyde Amsterdam'da mesela Japonya'dan Prenses Masako gelmiş Onlar da imparatorluk değil mi ya Onlarda da var tabi. Hayır, da kral olarak geçmiyor, İmparator Japon kralı diye geçmiyor da Japon İmparator, i̇mparator diye geçiyor. O evet. imparatorluk sistemiyle kral sistemi, monarşik olarak nasıl küçük böyle ince ve derin bir çizgide ayrılıyor mu yoksa durum nedir yani? İşte emperyal şey olmak için senin ee, ben zaten kralını kızayım. Başka ne? milletlerinde olduğu zaman imparatorluk diye geçiyoruz. E o zaman İngiltere'de de öyle olması lazım. Yani işte onu zamanında i̇şte oturtamadılar herhalde. Zamanında oturtamadılar ne Ege'ye? Yok Jap şu anda ya. Ne var İngiltere'nin altında? Dolaylı, dolaylı vardı canım. zamanında şey yani bağlayız, dolaylı bağlayız var, bağlayız efendim biz diyor. Hayır ama hiç İngiltere'nin İngiltere İmparatorluğu diye bir şey olmadı. Oldu mu ya da? Büyük bir o dönemler yaşamıyordu. Sana, o dönemlerde yaşamadık. Bu sessizlik sana olduğunu anlatıyor herhalde Fahir. Galiba oldu gibi geldi. Ha, bakalım, Bana da bakalım, oldu bakalım, gibi ona. geldi. Bakalım çok hoş bir soru sorulun. Gerçekten Fahir. Bu arada Kazanova kral deniyor. Öyle bir özelliği mi vardı bu, bu şşş, kralın? Şş, çapkın kral. Bana Kazanova derler şşş demiş. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turumu nasılsa bana devam ediyor sevgili sanat severler uyursunlar espiriler şakalar hop kes trashi ee... ben çıkıyorum hayır canım haber <gülüyor> neden? başlı ama neden benim bir telefon gelmiş <gülüyor> haber başlığı okuyorum ben, ya. ben buradayım da santralden gelmiş <gülüyor> haber, haber başlığı okudum A, hop başlı. yazıyorum var hop, hop kes hop. Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi tarafına yapılan araştırmaya göre kadınlar sakallı erkekleri aile kurmak için daha güvenilir buluyorlar. Bu nedenle erkeklerin artık tıraş olmasına gerek kalmadı. Ha, bu yüzden tıraş oluyordu çünkü. Ha, kes, evet, kes tıraşı dediği ee, şey ne derler ona? Tıraş olmayı kesin manasında kullanılırdı. Yani bir metafor... tam tersi mi aslında? Normalde tıraşlı, bakımlı bir adam gördüğünde hiç hiç diye attı, efendi diye düşünüyorsun. Meğer ama... serseri oymuş öbürü aile kurayım, hay hay yumama ser... ekmek getireyim derdin miymiş sakallı adam? Şöyle aslında tam da o kadar şey değil. Şöyle yani Trump tıraş olmuş, efendi gözüküyor ama bundan Affedersin. Cacık olmaz. Çok güzel söylediğinize gibi benim acil çıkmam lazım. Nerede ama? bir sakallı adam var onunla evleniyor. Şöyle bakıyorum bak Oktay'ı görüyorum. Yemin ediyorum bende bile bir bu duyguyu uyandırıyorsa kadınlarda ne bir duygular uyandırıyorsa hesabını sana bırakıyorum. Oktay yani. bir sokakta yürüyor zaten peşinde evlensen ya baby diye kaç tane kadın dolaşıyor. Tabii. Daha doğrusu evlensen de demiyor. Evimin eri ol diye. Ya yani aynı şey. Ben telefondaki yazıyorum ki mesajları görsen. Sırtıma yazıyorum ben. Telefon numaranı mı? Evlidir diyor. <gülüyor> yani. Yani. Öyle bir şey yaptım ben hakikaten. Aynı şey muhteşem yüzyılda da var bak orada herkes hastası. Herkes evlenmek istiyor. Herkes vallahi etrafında fır dönüyor. Ee, bu erkeklere babalık daha çok yakıştırılıyor. Ya çok garip tarafından. şeyler var ya. Bu sakal mevzu bir tarafa ben dükanda e, yaptığım kısa gözlemler. Mesela ceket e, bir erkekte ceket ne kadar güzel oluyor değil mi? Çok güzel oluyor. Ha, i̇şte sana bana öyle geliyor. Böyle ceket ay ceket var falan demiyor kadınlar ama böyle ceketli adam görünce %100 görünce böyle bir şeyle bakıyor ne? kadınlar. Yani böyle bir negatif. O adam aa, için o ceket. Aa. Evet. Yani aynı dün oldu bu olay. Farklı farklı masalardan aynı gerçi aynı adam için konuşuldu tabii o <gülüyor> ceket. Nasıl ya Adamı cekete ceket, mi şey ceket, yamuktu acaba? Şu ceketli adam var ya o ne hep geliyor Adam falan, belki falan, yanlış böyle. ceketini giymiştir. Çünkü biliyorsun bir adamın bir bayramla İdam, bir idamlık ceketi, idamlık ceketi ay, aceleyle çıkarken idamlık ceketini giymiş çıkmış mesela bu konuda hı hı. Iı, şu ana kadar bir kişinin. <gülüyor> yakalayabildiği bir tespitti bu fahiir dünya üzerinde gerçekten öyle de olabilir keşke ben onu deseydim belki adam yanlış ceketli giymiştir kızlar ne, <gülüyor> ya, diyor, ne diyorsunuz ya, diye. ya yani o o yüzden yani bu sakal mevzuna gelince sakal ama yani... genel valla erkeği gördüm yani özellikle kirli sakallı erkekler hani senin boyutundaki bir sakaldan bahsetmiyoruz özellikle benim değil mi benim benim, benim tipi benim tipim Sen e, tipi. E, ben tipi sakallı erkeklere de e, seksi ve çekici diye bir şey yapıştırılıyor ben de pırıl erkeğim nedir benim mesela şeyim? Sen niye sakallı gezmiyorsun? Hakikaten Ege, nedir yani? Ben kime çok böyle bir Herkesin isyan Herkesin sakallı kâr. olmasından. Ha, bu bu dönemde. böyle subay tıraşı gibi saçlarımı kısacık kestirip hep tıraş olarak. Hatta Ege olacak. günde iki kere tıraş olur. Bir akşam tıraş bir, olur. Eve bir sabahlık, bir akşamlık. <gülüyor> bir de akşam tıraş olur öyle yani. Sen memnun musun bu halinden? Ben mi? Hı -hı. Çok memnunum. Ben yeni berberimi de buldum. Onun da mutluluğu var üstünde. Vallahi ben de... Ben dün berberime yalan söyledim. Es Esnafım falan filan bundudur. demedim ne dedim? Sırf bana benziyor diye mi? diyemedim Esnaflığı da söyledim falan da Şeyi söyledim yani Neyi? Sonuçta biz her sefer radyoya gitmek için Altıda kalkıyoruz dedi <gülüyor> <gülüyor> Niye o yalanı söyledim bilmiyorum ya. Ama kalkıyorsun Çok sen sonra. altıda falan kalkmıyor musun Bazen kalkıyorsun canım Yani altı buçukta kalkıyorum da radyoya, radyoya gitmek, için, gitmek değil. için değil Oradan da yalan fayda doğru Ya yani o yalanı söyledim sonra şeyi de düşün Ben bunu kimse duymaz ki Bilmez ki falan diye ama sonra bir ortaya çıkardı diye bugün itiraf ediyorum. Böyle arkada, bir yalan söyledim. Arkada o koltuklarda oturan, bekleyen müşterilerden biri ''Yalan çığ! diye bağırsaydı sana gördüğünüz Bomboştu ya gibi. dükkan, onu da verdiği cesaret herhalde. Çok utandım sonra. Niye yalan söylüyorsun ki? Vallahi adam hiç senle böyle daha ilişkinizin başında. Yani berber yalan de, üstüne kurulmuş yalan oldu, oldu yani. Tam yeni berber oldu. buldum diyorsun. Yalnız bugün eğer düzeltebilirsen, günü bugündür biliyorsun değil, değil mi? Sen git bugün gene Bir söyle. sonraki bir sonraki tıraş olmaya gittiğin zaman bunu toparlamaya çalışırsan olmaz. Yani bugün ya ben işin, işin yokken gitmen lazım. Çünkü, o yalanı düzeltmek için. Dediceğim nasıl edeceğim? Abi bugün gideceksin. Bugün de bayağı uyudum falan şey 7'ye kadar uyudum. Hayır ya bir çayınızı içeyim diye geldim falan diyeceksin. Ya dün böyle böyle oldu. Ben bir boş bulundum. Size böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Dün gece gözüme uyku girmedi. Çünkü bir sonra gittiğinde Dükkanda başka müşteri olabilir. Adam şöyle şeyler diyecektir. Ege Bey de 6'da kalkıyor. Abi, abi. de hep erken kalkıyor. Radyoci olduğu için 6'da kaçta kalkıyorsun abi sen 5, 5 O da bir de daha da geriye çekecek. Tabii doğru. buçuk beşte mi kalkıyorsun falan diye. Yani işte orada artık yok Evinin yani Evinin yakında alak... mı bu galiba? Hı hı. Evinin yakındaysa abi hiç durma. Bugün hemen gidiyorsun. Bir hemen gidiyorsun. Bir de çikolata falan al. Ama nasıl diyeceğim? Yani neye, neye bağlayacağım? Ben orada heyecanlandım. O yüzden şeyi söyleyemedin falan Aslında mı? yani radyo için değil, daha başka şeyler için kalkıyorum. 6.30'da kalkıyorum diye dürüstçe söyle. Ya sen orada ne niyetle onu söyledin? Şaka mı yaptın yoksa hava mı? Yoksa saçımla uğraşacak vaktim yok açıklamasını yaparken. Tamam ya. o zaman aynen böyle söyle. Yani de ki ben de bunu böyle <gülüyor> Oktay bak dürüstlük taraftar. Ay madem dürüst oluyorsun tam dürüst ol ya. Madem şey. Yani bu bu da ben, ben de böyle, altı buçukta böyle kalkıyorum ama e, yine de saçımla Uğraşacak vaktim yok. Bu benim pisliğimden, tembelliğimden. Pisliğimden. Bugün dedi, de arkadaşlarımızla konuştum de. Benim pisliğimden de. Ben de Ben, ben de mesela... saçımı de berberden berber. Yıkattın mı saçını? Yıkattım iki defa. Çöğünçemes <gülüyor> olarak olmak üzere. Mesela şeydi. Yani ben kalkmıyorum ama arkadaşlarım altıda kalkıyor. O olur mu de. En son da. Durup dururken alsana bir yalan daha. <gülüyor> Ertesi gün gitmek için bahane, <gülüyor> bahane. olsun. <gülüyor> Bu adam her gün geliyor falan diye böyle Sabık bir şey gibi olsun. bir şey olur yani. Bana bir çay koysana bir şey <gülüyor> anlatacağım gene. Gene anlatacak bir şey. Anlar. Ama yani bugün gittin gittin yoksa soğur. Bir daha da o mesela bugün o ne kadar neşelisin? Kalır. Ben seni ondan gittiği zorluyorum. Ne kadar neşelisin? Neden? Yeni berberim oldu. benim buldum tamam. diye Evet vallahi Düşününsün. berberimi buldum. Tek Zavar... özelliği de dükkanda... Bir takım şeylere izin veriyor olması. Abi aslında yasak ama boş ver sen. Sen ilk kez geldin bakacaksın. keyfine bak vay be. Berber'le olan sürece zarar verecek bu başlangıç. Tabii ya resmen doğru, savaş yanlısı diyeceksin. Ben güven güzelsin. üstüne madem o böyle bir Riggs aldı. Evet. Ben de onu bir, belki bir gün dükkana davet ederim. Dükkanında değil de bizim dükkana davet ederim. Onu da güzel. Belki... Bir... oturturun. Ha. Ondan sonra böyle böyle sana bir şeyler açıklayacağım derim. Ama işte o zaman değişmiş oluyor abi ya. Belki bir gün dedin erteledin şu anda. Mektup mu yazsam acaba? Ne mektubu? Not bırak. Taş at, taş. Taşa aldın. not yaz. camına at. O da olabilir. Bugün atma ama. Bugün bugün, bugün çünkü 1 Mayıs falan diye bir şey doğru zannederler. Doğru başka Durup dururken şey durumuna Sürece de zarar veren adam pozisyonuna gelirsin. İmparator bilfil fiil veya hükmen diğer hükümdarları boyunduruğu altına toplarmış. Ama bu hükümdarlar ünvanlarını muhafaza edebilirlermiş. Pardon da Japonya'nın hmm. muhafazası altında olan kaç tane şey var? Ben devam edeyim. İmparator geçmişte bağımsız olan birkaç ülkeyi yönetirmiş. Bu anlamda etnokültürel bir devletin hükümdarı da sayılıyormuş imparatorlar. Veya başka milletler hem hükmü altında evet. hem de onlar kral olarak takılıyorlar. Aynen öyle. Esas olay o. İmparator bir, bir farkı daha var. Daha doğrusu bir e, önemli şey daha var. İlahi veya diğer yüksek seviyeden dini özellikler veya karakteristiklere sahip olduğunu da iddia edebilirmiş. <gülüyor> i̇ddia hocam. Yani kralı, yani. Kralın öyle bir hakkı yok. Kralın en fazla ben asilkandan, asilkan'dan geliyorum diyor. diye bir şey var. Ha. Bir de imparatoru devirip imparator olunuyor mu? İmparatoru yenersen otomatikman Roma, Roma'dan bildiğimiz kadarıyla olunuyor. Olmuyor tabi. E, krallıkta, e, monarşide öyle bir şey yok. Benim Kralı devirince kadarıyla. kral olaman mı? Olaman. Ee, nasıl olamam? Kralı olsun. Olun mu ya? Tabii kralını canım. tanımam diye bir laf nereden çıktı? Kralını tanımam diye bir laf... O doğru ya devirdikten İngil, sonra İngil, bir laf nereden <gülüyor> çıkmadır kralını tanımam etmişti. diye? Doğru doğru. Doğru söyledim. <gülüyor> o da diyor. Daha çok e, kral ve... İmparatorlar Fransa'da bunlar. imparator olduğunu bileyim Napolyon imparatoru Napolyon diye geçer. Hatta ya öyle bir durumları vardı da bir İngiltere'de nedense imparator İngiltere imparatoru. kadını ne? Ha? Yok değil mi? İmparatorluk erkeklik unvanı mı? Daha doğrusu imparator. içe Bak. Özel bir şey ya. yok ya. Barbarcan'ın imparatoriçe var. Var da yok herhalde imparatoriçe yok. Şey yok. Ya, şey, şey, şey kadrosu şey yok. Kadrosu hazır. Kadrosus hazır. İstesek olur. Dünyada hiç kullanılmış bir kadron mu? Işte, dünya, tarihinde. Dünya, tar dünya tarihinde. Dünya dünya tarihinde. Yoksa sadece SGK kayıtlarında mı bu, bu şekilde S geçerli? SGK kayıtlarında. Onu bir bakalım o Oktay. Fazla vesayeden bir bakalım. <gülüyor> Fazla vesayeden bak bakarak onu ne yapalım? Valla böyle. Çok teşekkür ediyorum. Kim Aa, bu bilgileri iyi. vermiş yoksa biz... E biz araştırdık. Biz araştırdık ve... Şahsi araştırmalı. şahsı yani. araştırmalı. İmparatoriçe deniyormuş doğru. Doğru. <gülüyor> Ee, Hollanda merkezli Hollanda merkezi bu ara Hollanda sadece krallıkla gündeme gelmiyor ee, Mars'a adam yollayan e, Mars One şirketi de biliyorsunuz Hollanda'da e, Amsterdam Caddesi numara 23'te hala e, devam ediyor <gülüyor> Amsterdam Caddesi numara 90 <gülüyor> için mülbediyor ya Mars'ta yoksa benim çok acil çıkmam gerektiğini söylemem gerek yok ama neyse ee, şimdi üç tane Türk de başvurmuş 18 yaşından büyük Aa. Vallahi 3 tane Türkte 3 Türk, Türk Mars'a yolcu diye 100 ülkeden Ha bu yeminik... şey dönüş olmayan yolcu dönüş olmayan yolculuk Evet nasıl ne bitmeyen şarkı diye bir film vardı dönüş olmayan yolculuk İlla benzetmemize gerek yok diye bir mesaj ama güzel de oldu benzetme de güzel oldu. Ee, böyle böyle sapırtıyor işte konular. <gülüyor> Şimdi bitmeyen şarkı filminde de alacağız. O kimle aynı yedir? Bunu şey ne yapacaklar. Yedin? Mars One diye bir yarışma programı tipi bir şey yapacaklar. Evet, Survivor evet, gibi. Evet. Ondan sonra... Acıyorsunuzun onu. Valla bence de. 24 ay sürecek seçim sürecinde de e, televizyon şovu olarak yayınlanacak ve izleyiciler not verecekler. İyi, başka şeyden Azeri falan var mı? Çünkü Azeri. oylar bölünüyor. Erevizyondan çok, bildiğimiz çok kadar. Güzel. bak Erevizyon mantarıyla <gülüyor> şimdi de oylar. Ben ararım adam. Analist Ege Kayacan diye geçer. Hep komşu ülkeler birbirlerine Birbirine veriyorlar. Mesela mi? o Norveç, İskandinavya o ülkeleri İskandinav Mars ülkeleri. Mars'a gidecek. Mars'a değil yani çarşıya gidilmeyecek adama oy vermişler ona. Evet yani sırf da komşuluk hatırına yani ben hiç de çok ma şey bulamıyorum. Bülent bilmiyorum. Özveren sunsun. Bence de. Üç tempolu bir uzay gemisi. Evet. <gülüyor> Haay. Bu arada madem uzay dedik e, avcılık sektöründe de bir şey var. Bu Hollanda şeyi bitti mi Fahir? Yo bitti bitti. Üç tane Türk olduğu da yeni çıktı. Yarışmada da başlıyor zaten. Ben de bu adam bir şey yapar Tam falan destek. diye düşünüyordum. Tam destek. Hep destek. Hadi bakalım başarılar diliyoruz ama e, yani öyle meydanı boş zannetmesinler. Bursa'dan e, bir iş adamı İbrahim Bey e, demiş ki uzay konusunda Bursa dünyanın merkezi olacak. Vallahi çok güzel olur. Houston yapacağız Bursa'yı demiş. Ee, ne, daha açıklamada. Kestirme mi çıkılıyor? Tabi buradan daha şeydir. Buradan demiş Gökmen. daha direkt maç daha rahat gidilir aslında. Amacımız ilk Türkiye'den ilk astronotun yani Gökmen'in burada yetişmesi demiş. Gökmen mi diyeceğiz biz? Biz de tabi. Şey ya klasik ya, Gökmen deniyor. Ha, astronot, kozmonot, taikonot derken bir de Gökmen çıktı. Gökmen. Ama Gökmen yani de... Nasıl egemen var? Doğru. Yani onun gibi Gökmen. Ama Gökmen de tam yani men oradaki hani sanki... Ya, Azeri olsa geri anlarım. Men uzaya çıkmış ya. Yani. Azeri yani. ne ya? Azeri ne ya? Adam sevdi ya Azeri sarı. diyor ya. Azeri diyor. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. O zaman isterseniz şöyle yapalım. Oktay Bey. Fahir Bey'le de konuşun isterseniz. Buyurun sohbete girelim. Tamam ee, Fahir Efendim canım, ee, sen bana Ege, canım diyor ki? Ki. Ege diyor ee, ki Şimdi az önce Ege ile konuştuk daha bir Ha Ne diyor abi <gülüyor> Yani telefonda değil de Ege ile konuştuk ee, Sana da yalan, yalan söyleyeyim yalan, yani. yalan hemen orada <gülüyor> Yalanı. Dinleyicilerimizin gözü önünde yalan söyledim Yalanı ya. ikinci saniyede ortaya çıkan adam Şimdi konuştuk abi Şey yapalım diyor ilk başta siz girin diyor Ondan sonra faahir başlasın diyor. Sonra diyor sohbet devam etsin. O sırada da şarkı biterdi. sen şu anda yayını duyabiliyor musun? Tamam abi, aynen yaparız abi. Tamam. O zaman sen başla abi. Ege. Efendim abi. Tamam abi sen de şöyle bir geç. Tamam geldik biz. Lan faahir'le şarkı... telefonla konuştun mu? Yüz yüze mi konuştun? Yüz yüze konuştum da ona seninle telefonda konuştuk dedi. Çaktır tamam mı? tamam mı bozmam. o O sor, o sorarsa çünkü sorabilir. O anlar çünkü yalanını sorabilir. Ben yalanı ee, daha ortaya çıkmadan anlarım. Onu da Ege'ye söyle. O zaman şey yapalım. Dur. Ama sen şimdi hayır. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Daha önce Oktay'la telefonda görüştüğümüz gibi. Oktay. Ya Oktay. Telefonda Oktay'la telefonda görüştüğümüz gibi yayınıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bir şey söyleyebilir miyim ya? Siz ne zaman telefonda görüştünüz abi? Ee, oğlum. oğlum bak bana <gülüyor> yalan söylemeyin. Bak bir <gülüyor> şey söyle. Ben söylerim. sana ne dedim Ege ya? Onu vurdu demedim mi? Adam anlar demedim mi? Bana bana dürüst olun tamam mı? Bak İyi ya da kötü Hayır, bir şey öyle Allah inanıyorum yani bir şey konuşuyor öyle yapma ya bu böyle üç yapma dediğin uzun ha, baş var. işaret ve orta parmağı bir araya getirip diğer iki parmağı açarak kahve içer gibi açarak yalnız. yani hani böyle bir şeyi ucundan tutmuşum gibi böyle kahve içiyorum. ve Bunu göğüs anlı... üstünde hafif el tam pozisyon net olarak anlaşıldı herhalde şu anda ederim. parmak uçtlarında tuttuğu da bize olan güveni yani, yani ne kadar artık ne kadar panik çok güzel, çok güzel Ege. bazı şeyleri hiç söylemeden de anlayabilmen güzel. Ben de aynı şekilde de yalanı anladım. hiç söylenmeden anlayabiliyorum. Hayır, ben de anladım onu. Okta, sana da gelecek sıra. <gülüyor> daha bana gelmiyor <gülüyor> O zaman baştan başlayalım. Tamam. Güvene dayalı bir. An olsun. Bu sefer güvene dayalı. Güvene dayalı, dayalı bir, bir program. Olsun. Tamam. 103.1 Radyo Otidesiniz. Modern sabahlarda saat 9.30 buçuk oldu. Sohbetimiz devam ediyor. Ege bak daha dakikasında <gülüyor> bak daha dakikasındaki dakika mevzusu az önce geçti. <gülüyor> buçuk diyorsun. Saat 9.49. 9.49. <gülüyor> sen bak, Ben onu yuvarladım ya. Yani. Ya oradaki 19 dakikayı ben kimseye yedirmem tamam mı? Orada bütün dinleyicilerin hakkı var. Ya fay sen kusura bakma. Bu adam yanlış yanlış giriyor. Sen Ege Efendim bir daha başlayalım abi. abi ne olur bir fırsat daha ver olur mu falan. yalnız şöyle söyleyeyim ben bu sefer ben sen bana şey yap abi Oktay herkesin bir ikinci şey bak bu Ege demin az önce ikinci hakkını kullandı evet, <gülüyor> burada da sen ikinci hakkını kullanıyorsun ya ben ikinci hakkımı niye kullanıyorum ya? <gülüyor> <Top> <gülüyor> çünkü bu adam bu adamın, hakkı, bu adamın hakkı kalmadığı için Benim senin hakkını yani. ona devrettik Benim bir yok hesap ya? bu ya ya bunun ikinci hakkı vardı. Bu dediğim Ege'nin. Tamam. Ege evet. ikinci hakkını. Kullanamadı. Kötü kullandı. Tamam. Kötü Hakkı kaldı mı? Kalmadı. Kalmış olmuş. Sen yani. şimdi Baştan de... söylenmedi ki kaçak <gülüyor> olduğu bir. İkincisi ben hiç hak Ama kullanmadım. Ama bu her yerde, her yerde yazılıdır ya. Herkesin bir ikinci hakkı vardır diye. Tamam herkesin ikinci hakkı var Okta Oktay hiç hak kullanmamış. Ben kullanmadım ki abi sen benim hakkımı carime niye alıyorsun benim? Senin bir o... hakkını ona devrettik. O zaman Ege'nin hiç hakkı kalmıyor şu anda. Sen bilirsin. Buna karar verecek Herkes olan sensin. Herkesin ikinci bir hakkı vardı evet. dediği bir hakkı varmış yani. Yani ben, ben senin galiba aldım <gülüyor> o zaman benim üçüncü hakkım bu. Senin Ege'nin hakkı mı oluyor yani? Ben bir kere hakkımı kullandım. Benim üçüncü hakkım, hakkım mı var? Oktay'ın hakkı Ege'ye. Allah Allah ne biçim sistem bu ya. Neyse ben şey yapacağım. zaten bu tartışmaların kadük, kadük kalacağını düşünüyorum. Buyurun o zaman. Ben bir, bir şeyle gireceğim. Baş, en baştan, baştan başla. her şeyi baştan alalım. <Gülüyor> Radyo tülesiniz. Dur Modern abi ben hakkı. Sen ne yapıyorsun? Ha. Ya abi, Anlamadım ki ya. Abi iki buçuk saatte konuşuyoruz. siz bilirsiniz abi. E, Fahir, bir, abi ne olur bir kalkma otur. Ben tamam, kalkıyorum yani. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinciler. 1 Mayıs 2013 Çarşamba saat 9.50 ve e, sabah Ege ile e, arabada konuştuğumuz gibi yolda gelirken konuştuğumuz bir konu vardı. Ee, o konu hakkında biraz şimdi. Fahir bir şey soracağım şey siz arabada beraber mi geldiniz? Çünkü ben senin arabayla tek geldik. başına geldiğini gördüm de beraber geldik. Yo beraber gelmediniz deki ben çünkü tek başına geldiğini gördüm çünkü ya. şimdi bu işte evet bak oğlum sen ne demeyi böyle bir karıştırıyorsun. Abi ortada. çok güzel olacaktı konu konuyu yani yayının selametliğe. Biz ne zaman açısından. konuştuğumuz ortaya çıkmasın diye mi sen yalan söylüyorsun? Evet telefonda konuştuk dedim ya ben Hı. telefonda konuşmadık Hı. o ortaya çıkacak diye. Neyse abi yani bu. Eşek kadar adamlarsınız. Doğru abi. Sen Neyi doğru. nerede yapacağınızı Haksız eminim abi, ki benden çok daha, daha iyi biliyorsunuz. Haklısın abi. <gülüyor> bir daha olmayacak. Bir daha olmayacak. O zaman sıfırlayalım isterseniz. Bir daha artık yalansız, dürüst bir yayın yapalım. Yalansız, tamam. dürüst yayıncılığın tek temsilcisi Modern Sabahlar. 103.5 Radyo Otudesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir 5 dedi duydun mu? Fahir. <gülüyor> <Hayır. gülüyor> sen de ne güce taparız sen. Sus gitsin işte. <gülüyor> dedi. 5 de. dedi duydun mu? Abi yani işte bak bazen... Fahir benim sen başla ya bir tamam. Şey biz, bir şey söyleyeyim mi? Benim dahlim olmadan da... Benim dahlim zaten. olmadan da gerçekler kabak gibi... Bak kabak gibi... Bir şey söyleyeyim mi Fahir? güneş Bey? balçıkla sıvanır mı Oktar? Hayır sıvanmaz. Et ben... ayrılır mı? Bir saniye Ege. Et ayrılır Ayrılmaz. mı? Ayrılmaz. Ya. Ben orada ne yaptım biliyor musun? Arada kaynar gider diye düşündüm ya. O anı kurtarmaya bir çalıştım Bir de beşle yani. bir birbirine benziyor ya. İşte, anı, anı kurtarmaya çalıştım. Bak bir şey söyleyeceğim. Belki orada çalıştım. dürüst olup 103.1 demem lazımdı. Cesaret edemedim. edemedim. Bir şey söyleyeyim sana. Dürüstlük bak, bu da bir ağırdır de, bir abi. Ders geliyor bak bir ders geliyor. Bak bir ders geliyor şu anda geliyor. Tokat gibi ne Tokat ne gibi geliyor. Şimdi sen bizi kandırdın dinleyicilerimizi kandırdın. Peki ya kendini kandırabilir misin? Şu Hemen anda, cevap verme. Şu anda eşek tepmiş gibi oldum. Ben almışlıyorum Fahir. Eğer görmezsen bu bir radyo diye... Doğru. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir fikrim var benim. Fahir başlasın abi. Fail başlasın. E, ne kadar ne kadar Dürüst yayıncılık nasıl oluyor biz görelim. <gülüyor> dürüst ve tarafsız yayıncılığın tek adresi modern Aa, zamanlarda. <gülüyor> abi çok özür dilerim ya. Ne? ne oldu abi? Modern zamanlar dedim ya. Ha ben hiç fark etmedim. Ne kadar safım ya. <gülüyor> Hemen yalanlara inanıyorum ya. Yalan değil bu ama maddi ben, hata. Beyaz yalan. Ben bunu bu maddi, beyaz yalan Bunu ben yapayım. bir maddi hata olarak kabul ediyorum. Allah en işi kolay sensin Fail. Biri kabul ediyor, biri anlamıyor. <gülüyor> bir <Yürü>, aynen devam <gülüyor> et. Ya. parmakları nasıl birleştireceğimi unuttum. Böyle konuşacaktım <gülüyor> da nasıl olduğunu anlamadım. <gülüyor> Şu şekil yapıyorum. Bir şey sorabilir miyim ya? Yani madem öyle de yani madem öyle tabii ki dürüst tarafsız yayıncılık falan diyoruz da gazetelerde bugün 8 yıllık aşk bitti diye bir haber var. Tamam. 8, <gülüyor> 8 yıl. Yıllık... yılın patlaması diyor. yılın patlamasını bize yaşatacaklar. Bu var <gülüyor> kim? Bana birileri açıklayabilir mi? Kim, isim, Üstelik isim ver, ön isim. sayfadan girmişler. İsim ver babacan. Güzel oyuncu Aslı Tandoğan'la evet. Teoman Kumbaracıbaşı. Aa ben tanıyorum onları. Teoman'la Aslı ya. Sen bilmiyor musun? Hatta Teo diye de. Aslı Tandoğan Tan şey işte ne derler gazeteci kızdı şeydeki. Bakayım. Bakayım. Besat Çeydeki. Evet. Şeyin Hayalet'in sevgilisi. Aa, tamam. Tam Hayalet gömlek almıştı hani kızla buluşacağım diye. <gülüyor> Vallahi keşke o... Ben ilişki... de bir bölümünü seyretim her şeyi biliyorum ha. Keşke o ilişki devam etseydi. Çünkü biliyorsun o gömlek hiç giyilmediği için sürekli evet. adam... Yok Ginden... yırttı zaten. Bölüm sonunda gömleği yırttı. 400 bölümdür. Aynı gömleği giymek zorunda kalıyor sevgili. Hayat yani. Üstelik de üstündeki yeleğinden aynı. Arada bir haftada bir... Demek ki aynı güne denk geliyor. <gülüyor> evet. Çekimle. Çekimler. Çekimler <gülüyor> hep aynı güne Tam güne yıkaması yıkaması, temizlemeye, Kuru temizlemeye gidiyordur her süre. Yani Aslı Doğan'ı oyuncu olarak tanıyoruz ama Teoman Bey'i ...isim benzerliği dışında bir yere yerleştiremiyoruz. Evet, bakıyorum ben de bir yere yerleştiremedim. Ee, yani... Hay Allah diyoruz o zaman ne yapalım? Hay Allah, yani, Allah. yani tamam gidene, gidene kal demem. Ee, kal, kalırsa zaten... Kralına yol vermişim soytarısıyla mı uğraşacağım? Prenses olmak yok, için o neydi ege ya? Yok. Giderse zaten gitmiştir kalırsa zaten senindir mi? Gideni bırak dönerse senindir dönmezse zaten hiç senin, senin olmamıştır. olmamıştır. Oh. Sil başlandı. Başlamak gerek bazen peki. Evet, bir... ay canım sıkıldı vallahi canım sıkıldı. Twitter'a bakınca niye Ne oldu? E, Başladık. Olaylar olaylamıştı canım başladı. Yani helikopter sesleriyle uyandım diye tweet atmış ezgi Başaran Ondan sonra şişli sokakları falan filan. Hakikaten can sıkıcı sabah. O yüzden e, yaşasın bir Mayıs. Evet hakikaten bir demokrasi şölenine daha imza atmış olduk ülke olarak. Demokrasi derken ileri demokrasi olduğunu da bir kez daha. Ne yapalım? Hatırlatmamızda gerek yok. Bildiğiniz demokrasi değil. Değil. Evet. Dün e, bir haber vermiştim. Düzeltme yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Boswana başkanına şey saldırdı ha, diye, evet. çita saldırdı diye. Cumhurbaşkanına çita saldırmış. Onu bir kez daha düzeltme geldi. Not, nota geldi. Nota geldi. O o, Çünkü eminim. Boswana ile ilişkilerimiz şu anda kopma noktasındaydı. Şu düzeltme ile beraber artık. Bu arada bir bakacağım. dinleyicimiz güzel bir tweet atmıştı programdan sonra denk gelmiş. Çitanın ağzından kralını tanımam diyerek saldırmış diye. Şey ve cumhurbaşkanını tanımam hmm. diye onu da düzeltelim. Onu da düzeltelim düzeltelim Çünkü bu her yer monarşik değil. Bazı yerlerde de e, tabii ki Cumhuriyet. Botsvana Cumhuriyeti. Değil mi? Cumhurbaşkanı olduğuna göre tabii. Botsvana Cumhuriyetle evet, yönetilen siz. bir ülkeymişti. Teşekkürler. Evet. Bir programımızın daha burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 1 Mayıs özel programımız burada sonlandırıldı. Sonlandırıldı dedim. Sanki birisi baskısıyla. Hayır. Süreç bunu bu noktaya getirdi. İsterseniz hoş bir şarkı ile güne yakışacak bir parçayla veda edelim. Evet, çok iyi. hoş olur. Gerçekten çok hoş olur. Working bir... Class Hero ile bitirelim bugün bir Mayıs diye. Başlasın. Yarın sabah yeniden buluşan sevgi dinleyicilerimizle. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün <Gülüyor> olacak.